Bir gün yılanın biri nehirden karşıya geçecekmiş. Boğulmaktan da korkuyormuş. Oradan geçen bir tilkiyi görüp başlamış yalvarmaya. Tilki kardeş beline sarılsam beni karşıya geçirir misin? Tilki neden olmasın demiş. Yılan tilkinin beline sarılmış ve birlikte yüzerek Nehirin tam ortasına kadar gelmişler. Yılan karakterinin icabını yerine getirecek ya, Tilkinin belinden çözülüp, Boğazını sıkmaya başlamış. Tilki ile yılan arasında şu konuşma geçmiş. Tilki demiş, Ne yapıyorsun yılan kardeş? Yılan ise, Şaka yapıyorum demiş. Tilki, ''Aman yılan kardeş, şimdi şakayı bırak, yoksa ikimiz de boğulacağız.'' demiş. Neyse, güç bela karşıya geçmişler. Tilki yılana demiş ki, ''Senin çok güzel gözlerin varmış yılan kardeş, son bir kez gösterir misin?'' Yılan, ''Tabi'' deyince, tilki bir pençe vurarak yılanın başını ezmiş.'' Kuyruğundan da tutup fırlatırken ben öyle eğri büğrü dostluk istemem işte böyle Elif gibi dost doğru olacaksın demiş bu da benim huyum.